Selamünaleyküm ve rahmetullah. Evet sevgili arkadaşlar. Vaktin el verdiği oranda e, ahlak, İslam ahlakı, Kur'an ahlakı hakkında değerlendirmeler yapacağım ve bazı ahlaki öğütleri hatırlatmaya gayret edeceğim. Kimin ahlakı güzel olursa onun da İslam'ı, Müslümanlığı güzel olur buyuruluyor hadiste. Evet. Dolayısıyla İslam bilgiden ibaret değil, onu salih amel ve güzel ahlak olarak yaşamaktan ibarettir. Tabii bu güzel ahlakı ve salih ameli yaşamak için de sağlam bir iman gerekir. O yüzden imanla ahlak arasında kopmaz bir bağ vardır iman ahlakı mecburi olarak e, e, gerektirir. Ahlak da eğer varsa mutlaka bir imana dayanır. İmansız ahlak, ahlaksız iman olmaz. Evet. Tabi bu ahlak tabiri güzel ahlak anlamında, fazilet olan hususlar anlamında. Yoksa eee ahlaksız bir insan olmaz, herkesin kendine göre bir ahlakı vardır. Ama Kur'an ahlakı, İslam ahlakı değildir. Evet. Yani batılların da, hırsızların da, ahlaksızların da, biz ahlaksız dediğimiz insanların da kendine göre bir ahlak anlayışı elbette vardır. Çünkü ahlak huy demektir, meziyet demektir davranışlar demektir. Evet. Yani halk kelimesi ile kelimesi aynı kökü paylaşır. Birisi fiziki yaratılış, diğeri manevi olarak iç dünyamızın yaratılışıdır. Evet. Yani onu da Allah dizayn etmiştir. Vicdanı veren, Allah korkusunu kalplerimize belirli oranda yerleştiren, bizi ahsen-i takvim üzere güzelliklerden, hayırdan, iyilikten hoşlanacak şekilde yaratan, ahlaki erdemlerle donatan da Allah'tır. Yani yaratılıştan da ahlaki güzellikleri getiririz. Hristiyanların iddia ettikleri gibi insan yaratılıştan kötü değildir. Evet. Tabi Müslüman olan, Müslümanlığının farkına varan bir kimse kendisinin farkına varmış olur ve kendisinin sahibi olmadığını kendisinin daha önceki kendisinden farklı olması icap ettiğini idrak eder. Evet. İman ettiği andan itibaren Allah'ın kulu olduğunu, bedeninde de hakkın Allah'a ait olduğunu, bir ümmetin ferdi olarak İslam'ı temsil etme durumunda bulunduğunu Değerlendirerek başıboş yaşayamaz. Evet. Bireysel ibadetlerimizle din ne tamamlanır, ne Allah razı edilecek durumda davranışta bulunmuş oluruz. İslam bireysel emirlerden daha çok sosyal ve siyasal yönleri de ağır basan bir dindir. Karşımızdakini düşünürsek işte zaten ahlaklı olmaya ihtiyaç hissederiz. Sosyal olmayan, bencil olan, sadece kendini merkeze koyan, her şeyi kendi menfaati açısından değerlendiren bir kimse, niye ahlaklı olsun ki? Başkası nasıl zarar görürse görsün. Yalan da söyleyebilir, aldatabilir de. Her türlü zarar verecek davranışta bulunabilir. İşte ahlak bizim toplumsal özelliğimizdir. Birbirimizi öne çıkartmamızdır. Kardeşliğin tesis edilmesidir. Birbirimize yalan söyleyemiyorsak, kandıramıyorsak, lakap takamıyorsak, alay edemiyorsak, hoş görüyorsak, haksızlık yaptığında affediyorsak, merhametli davranıyorsak, nasıl kardeşlikten uzak oluruz. Nasıl birbirimizi sevmeyiz? Ahlak işte birbirimizi sevdirecek, sosyal hayatı güçlendirecek, takviye edecek özelliklerle doludur. Din aslında üç kısımda incelenir. İslam, iman ve ihsan Cibril hadisi diye meşhur olan o hadiste işte üzerinde yol tozu kiri olmayan beyaz elbiseli biri şeklinde gelen Cebrail'in sorduğu üç temel soru vardır. İslam nedir, iman nedir ve ihsan nedir? İslam dinin dışa yansıyan özellikleri Namaz, oruç, hac, zekat gibi, e, iman da dinin içe yansıyan özellikleri, e, inanma, e, şuur ile idrak etme, e, kabul etme gibi, e, ahlak da bunların hayata geçirilmesidir. İmanın ve İslamın dışa yansıyan davranış biçiminde ortaya konulan özellikleridir ki, işte bunun e, ee, en özlü ifadesi ihsandır. İhsan, ne yapıyorsak güzel yapmak demektir. Güzellik sergilemek. Otururken, yürürken, konuşurken, insanlara herhangi bir davranışta bulunurken güzel davranmaya ihsan denilir. Yardıma ihtiyacı olana bir şeyler verirken, teselli ihtiyacı olana teselli verirken, işte ihsanla davranmış oluruz. Ve e, insanlara karşı güzel davranışa ihsan denildiği gibi ibadetleri güzel yapmaya da ihsan denilir. En te'abudallaha keenneke terah <gülüyor> fe illem tekün tera fe innehu yarâke Allah'ı görür gibi ibadet etmen, o güzellikte icra etmen ibadetleri. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni muhakkak görüyor. Evet. Yani Allah'ın şanına layık şekilde ibadet etmek, Kulluğu Onun azametine uygun şekilde yerine getirmek. O nasıl güzelliklere sahip ve layıksa, ibadetimizi de ona arz ediyoruz. O güzellikte yerine getirmeye çalışmak. İhsan kavramı unutulunca ibadetler yozlaştı. imanların kalitesi seviyesi düştü. Hatta i, neye iman edileceği konusu i, bazı insanlar tarafından bilinmez hale geldi. İslam'da doğru dürüst yaşanmayacak i, kuru ibadetlerden ibaret hale geldi. Yani işte bunları bilinçli olarak yapmayı yaptığımızda başkalarının da kendimizin de etkileneceği bir sosyal etkinlik haline getireceğimiz durum ihsan bilincidir. Yani ahlaki bilinç tarafımızdır. Evet, daha Kur'an'ın ilk ayetlerinde tevhidi esaslarla birlikte ahlaki esaslar emrediliyordu. Bütün peygamberlerin ihmal etmediği imani davetin hemen yanında zikrettikleri husus ahlaki özelliklerdi. Şuayb aleyhisselam kapitalistleşmiş, materyalistleşmiş topluma efendim ve ahlaki özellikleri tevhidle birlikte vermişti. Sözgelimi Lut aleyhisselam ahlaki noktada dejenerasyona uğramış homoseksüel topluma ahlaksızlığı gidermelerini tevhidi ilanla birlikte ilk planda vermeye çalışıyordu. Evet. Yani bütün peygamberler ahlaki konuları e, öne alırlar. Tevhidle birlikte tevhidin hayata yansıması şeklindeki ahlakı emrederlerdi. Ahkam ayetleri çok sonradan geldiği halde ahlaki müeyyideler Mekki ayetlerin daha ilk inenlerinde bile söz konusu ediliyordu. Evet. Kur'an-ı Kerim daha ikinci surede Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ azim Sen muhteşem çok güzel bir ahlak üzeresin diye hem onun övgüsü hem de insanlara bir model olarak Allah'ın onun ahlakını beğenmesini ifade ediyordu. Evet, ama o güzel Rasulün her yönüyle ahlaki örnek teşkil eden o peygamberin ümmetleri maalesef günümüzde e, inançsız insanlardan bile bazı konularda ahlaki zafiyet, düşüklük gösterebiliyor. Kafirin bile yapmayacağı barbarlıkları, ahlaksızlıkları, e, rezillikleri yapabiliyor. Evet, bu neyle alakalıdır? İmanla alakalıdır. Yeterince inanmadığımızı gösteriyor, teslimiyet göstermediğimizi, işin şekline takılıp kaldığımızı gösteriyor. Evet. <gülüyor> Eskiden ahlaki güzelliklerle örnek oldukları için ülkelerin Müslüman olmasına sebep olan e, Müslümanım diyen kişiler şimdi insanları Müslümanlıktan soğutuyor. Endonezya, Malezya Müslümanların güzel ahlakı sayesinde iman etmişti. Bugün artık Almanyalarda, İngilterelerde, Hollandalarda çokça bulunan e, Türk ve diğer kendisini İslam'a nispet eden Müslümanlar Maalesef oralarda e, İslam'ın da, e, davasını güden, güzel örneklik vasıtasıyla onlara bakıp da Müslümanlığa hayran olan bir kitleyi oluşturamıyor. E, e, Tabi Orta Doğu'daki şiddet hareketleriyle birlikte, onların da güzel yaşamaması sayesinde İslam'dan nefret eden batıllar oluşuyor gittikçe. Halbuki Allah Resulü daha peygamber olmadan el emin vasfına sahipti. Güvenilir bir özelliği hiç yalan söylemeyen sözünde durmadığı olmayan her yönüyle güven duyulan bir şahsiyet nu bildiğimiz halde biz Müslüman olduğumuz vahya muhatap olduğumuz halde bu özelliklere sahip değilsek Vahiy yeterince okumadığımız, aramızla ciddi bir bağ oluşturamadığımızdan dolayı diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü'nün ahlakını bize model olarak gösterir. Malum, lekat kane fi Rasulillah üsvetun Allah'ın Rasulünde sizin için güzel örnekler vardır iyi de niye güzel örnekler var diye peygamberin ahlakını öne çıkartan Kur'an, Kur'an ahlakını öne çıkartmaz. Yani peygamberin ahlakı neydi? diye Hz. Aişe annemize sorulduğunda hiç siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı deniliyor. Peki madem peygamberin ahlakı Kur'an'dı niye Allah Kur'an ahlakına sahip olun demiyor? da Rasul'ün ahlakı diyor. Evet. Kur'an bir teoridir. Ee, yaşanmadığı müddetçe e, insanın örnek alması e, olmadığı müddetçe Kur'an insanı kurtarmaz. E, Kur'an'a iman eder yaşarsak e, nesi olur? Kur'an'ın bizi felaha ulaştırması kurtarması söz korusu olur. Ee, yani ahlakı güzelleştirmenin yolu Resulullah'ın ahlakına sahip olmaktır. Çünkü Kur'an işin teorisini ortaya koyar. Resulullah da Kur'an'ın emrettiği güzellikleri hayatına yansıtır. Ee, o teorileri bilmek Kur'an ahkamını ahlaki emirleri çok iyi bilmek ahlaklı olmak demek değildir. Onları nasıl yaşayacaksak e, hayata yansıtmak. Yani resul Ekrem gibi canlı Kur'an olmak, ayaklı Kur'an olmak. E, efendim, yaşayan Kur'an olmak önemlidir. O yüzden Resul örnek gösterilmiştir. E, yani Kur'an ahlakı Yaşanırsa bir anlam bulur. Rasul gibi yaşarsak. Kur'an yaşanmayınca ahlak da ortaya çıkmaz. Ahlakı güzelleştirmenin yolu, ahlakın kaynağı olan Kur'an'ı doğru anlamak ama doğru yaşamaya çalışmaktır. İnsanımız maalesef nedense yüzlerce senedir sadece Kur'an'ı yüzünden okumakla Hatta sadece ölülere bağışlamakla yeterli görmüş. Kur'an bizim hayat kitabımız. Allah nasıl yaşayacağız, nasıl hangi ahlaka sahip olacağız, neleri yapıp nelerden kaçınacağız, onları anlatmak için Kur'an'ı an göndermişti. Yani güzel sesli hafızların kıraatıyla yetinmek veya sadece yüzünden okumakla iktifa etmek, hani bal kavanozunu cam keninden, cam kavanozunun dışından yalamaya benzer. Evet. Onu tatmak için onun emirlerini uygulamak, onu yaşamak gerekiyor. Evet. O yüzden Kur'an'la uyuşmayan ahlak güzel ahlak değildir. Tevhidi, tevhidi özümsemeyen, onun e, sosyal ve siyasal hayattaki yansıması olmayan ahlak, İslam ahlakı değildir. Bizde toplumda ahlak deyince e, hep olumlu şeyler akla gelir. Olumlu şeyleri yerine getirmek. Hatta e, olumsuz bir şeyi hiç yapmamak e, ahlak açısından yeterlidir. İzah edeceğim bunları biraz. Yani e, içkisi yok, kumarı yok denilen bir insan güzel ahlaklı kabul edilir. E, ama olumlu şeylerin aynı derecede kendisinde olup olmadığı ikinci planla atılır. Bir, içkisinin olmaması, kumarın olmaması bir kişiyi ahlakla etmez. Bunun yanında namazı, orucu vesairesi olsa da yine bir kimse yeterince güzel ahlaka sahip olmaz. Din, la diye başlıyor. İtiraz ederek, isyan ederek. Ahlakımızda da bu olması gerekir. Yani isyan ahlakı diye bir ahlakı benimsemek zorundayız. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Nereden çıktı bu? Tam emperyalistlerin istediği bir şekilde. Yani dövsünler, sen elini kaldırma. Sövsünler, dilini oynatma. Ve bu güzel ahlak olsun. Böyle güzel ahlak olmaz. Zalimlere haddini bildirmeyen ahlak ahlak değildir. İsyan edenlere isyan etmemek ahlaksızlıktır. Onlara karşı seyirci kalmak, mazlum rolünü oynamak güzel ahlak değildir. Kur'an bize zalimleri düşman olarak kabul etmemizi emrederken kötülüklerle mücadele etmeyi emrederken sesiniz, sesimizi çıkartmamak sabır filan değildir. Haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytan olmak demektir. Evet. Yani bir isyan ahlakına sahip olmak zorundayız. La bilincine sahip olmak. İşte tağutları reddetmek, kafirleri dost kabul etmemek, zalimlere karşı düşmanca tavır almak, bu İslam ahlakının temellerindendir ve olumsuzluğa karşı e, direnç göstermeyi içerir, karşı çıkmayı gerektirir. Sabrı çok yanlış anlıyor insanlarımız. Kötülüğe karşı sessiz kalmayı sabır zannediyor. Zulme karşı sessiz kalmayı, tepkisiz olmayı sabır olarak değerlendiriyor. Bunlar sabır değildir. Sabır, İslami emirleri uygularken, içimizden ve dışımızdan gelen zorluklara karşı direnç gösterip taviz vermemek, dinin emirlerini yaşamakta ısrar etmek demek. Sabır dirençtir. Sabır aktif bir eylemdir. Pasiflik demek değildir. Edilgenlik değildir sabır. Allah sabredenleri sever. Zulme karşı sessiz kalacağız ve Allah'ın sevmesini bekleyeceğiz. Öyle şey olmaz. O yüzden bizim aktif olmamız salih ameli fasit amellerin üzerine çıkartmamız, münker'e karşı çıkmamız, zalimlere haddini bildirmemiz, Allah'a isyan edenlere isyan etmemiz güzel ahlaktır. Bunları terk etmemizse ahlaksızlıktır. Evet. İslam aleminin biraz da bugün izzetinden mahrum kalması dostunu, düşmanını bilmemesi, düşmanına, dostuna yapacağı muameleyi yapması, dostlarını da e, tümüyle e, terk etmesiyle alakalıdır. Kafirlere gösterilecek sertliği, e, tavrı, müminler birbirlerine gösteriyor. Evet. Onlara yumuşak, kendi aralarında sert. Evet. Bu ne sabırla izah edilebilir ne İslam ahlakıyla bağdaşabilir. Tabi ahlakı güzelleştiren Allah korkusudur. Bir dünya menfaati için ahlaklı gibi davranan insan riyakardır. Münafıkça bir yüzeysel ahlak sergiliyordur kandırmadan ibarettir. Evet. Eğer bir kimse gerçekten Allah'ı seviyor, Allah'tan korkuyorsa, o kimsenin zaten Allah'ın emrettiği güzel ahlaka sahip olmaması beklenemez. Allah her yerde, her zaman beni görüyor. Nasıl davranacağımı imtihan ediyor, takip ediyor. Bilinciyle yaşarsak, Kimsenin görmediğini zannettiğimiz zamanlarda da i, hile yapmayız, aldatmayız, kandırmayız, doğru söyleriz. O Allah korkusu yoksa formalitedir bizim ahlaklı gibi davranmamız. Evet. Yine bir kötülüğü yapmak ahlaksızlık olduğu gibi bir iyiliği yapmamak da ahlaksızlıktır. İçki içmek ahlaksızlıksa, namaz kılmamak da ahlaksızlıktır. Yalan söylemek ahlaksızlıksa, bir insana lazım olan güzel sözü söylememek, teselli etmemek, ona hakkı tavsiye etmemek de ahlaksızlıktır. Görevleri terk etmek, Yanlış şeyi yapmak, e, ahlaksızlık olduğuna göre vazifelerimizi terk etmek, insanlara karşı, eşimize, çocuklarımıza karşı, e, işçilerimize veya e, çalıştığımız yere karşı, Müslümanlara ve kafirlere karşı, her şeyden önce de Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmemek, Ahlakla da alakalı problemdir. Ahlak, fıtratımızın vahiyle ile buluşmasıdır aslında. Yani benliğimizi vahye teslim etmek, vahyin kılavuzluğuyla yaşamaktır. İnsanda vicdan vardır ama hırsızda da, ahlaksızda da, ırz dışmanında da vicdan olduğunu düşünürüz. Vicdan, Kur'an'la terbiye edilmediği, Kur'an'ın yön vermediği durumda ne yapar? Aktif hale gelmez, yok hale gelir. Üstü örtülür, küllenir. Şair öyle diyor. Ne irfandır ahlaka yükseklik veren, ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yani irfandı, vicdandı Bunlar yeterli değildir. Kişide Allah korkusu olmazsa onun ahlakından emin olamayız. Kalbimizde, gönlümüzde bulunmalı o endişe, o ilahi rızadan mahrum olma gayreti. Evet. İşte bunu her şey ile Resul'de ve Resul'ün de kaynak olarak kendisine örnek aldığı Kur'an'da görüyoruz. İnşallah Kur'an'ı aynı zamanda bir ahlak kitabı olarak değerlendireceğiz. Ahlakımızı Kur'an ahlakı haline getirmeye gayret edeceğiz de bu yeryüzündeki fesadı engellemeye gayret edeceğiz. Evet. Hutbede ahlakın Yozlaşmasında önemli bir rol olan e, internet e, dosyasını inşallah gündeme getirmeye çalışacağım Cep telefonları ve internet vasıtasıyla Ahlakımız nerelerden nerelere doğru gidiyor Rabbim hepimize tevhidi bir ahlak nasip eylesin Güzel ahlakla insanları cezbeden dinden soğutmayan dine davet eden canlı Kur'an olmayı nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi